Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Morgan Stanley'deki analistler geçen ay hazırladıkları bir notta iklim değişikliği konusundaki korkular nedeniyle çocuk sahibi olmama hareketinin büyüdüğünü ve doğurganlık oranlarını önceki herhangi bir azalım eğiliminden daha hızlı etkilediğini belirttiler. Bazı insanlar küresel ısınmayı arttıracağından korktuğu için çocuk sahibi olmamayı tercih ediyorlar. Bazıları da Çocuklarının katlanmak zorunda kalabileceği aşırı hava olaylarından ve bunların zincirleme etkilerinden endişe duyuyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın önde gelen iklim bilimcileri derinleşen iklim acil durumu hakkında şimdiye kadarki en sert uyarılardan birini yaparken Birleşmiş Milletler insanlık için kırmızı kod uyarısında bulunmuştu. IPCC raporunda küresel sıcaklıkların önümüzdeki 20 yılda bir buçuk derece artacağı ve Paris Anlaşması'nın kilit hedefinin aşılacağı söylendi. Bilim insanlarının gezegenin geleceğine yönelik giderek daha fazla karamsarlaşan bakışı, daha fazla insanı çocuk sahibi olmaktan alıkoyuyor. Morgan Stanley'deki analistler, yatırımcılara geçen ay hazırladığı notta, iklim değişikliği konusundaki korkular nedeniyle çocuk sahibi olma hareketinin büyüdüğünü ve doğurganlık oranlarının Önceki herhangi bir azalım eğiliminden daha hızlı etkilediğini ifade ettiler. Argümanlarını desteklemek için anketlere, akademik araştırmalara ve iklim değişikliğinin doğurganlık oranlarındaki düşüşünü doğrudan ve dolaylı olarak hızlandırdığını gösteren verilere işaret ettiler. İndi Lucy Thackeray'in haberine göre yeni bir iklim raporu Güney Pasifik ülkesi Tuvalunun birkaç yüzyıl içerisinde haritadan silinebileceğini gösteriyor. Küresel ısınmanın etkilerine ve geleceğine ilişkin bu inceleme Ekim'de Glasgow'da düzenlenecek COP26 konferansı yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansı öncesinde hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından yayınlandı. Avustralya'nın hali hazırda 1,4 santigrat derece ısındığını gösteren rapor küresel sıcaklıkların 2040'a kadar 1,8 santigrat derece ve 100 yılın sonuna kadar da 3,5 santigrat derece artabileceğini öngörüyor. Panel, deniz seviyeleri bakımından ısınan sular ve eriyen buzullar nedeniyle 1901 ile 2018 arasında 20 santimetrelik bir artış yaşandığını bildirirken 2050'ye kadar 15-25 santimetrelik bir yükselme daha gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Akdeniz Koruma Derneği ve Ege Üniversitesi ile birlikte Marmaris Semenderi'ne dair bir araştırma yaptı. Çalışmanın 2020 yılında yayınlanan ve türün iklim değişikliğinin artan etkilerini temel olarak yapılan modellemeye göre Marmaris Semenderi'nin yaşam alanının 2050'de %9, 2070'de %62 oranında daralabileceğini tespit etti. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Muğla'da 65.000 hektar ormanın yanmasına neden olan yangınlarla türün yaşam alanlarının yaklaşık %25'i yok oldu. Dünyadaki yedi Likya semenderi türünden biri olan Marmaris semenderi bu felaketten tek etkilenen semender türü olmadı. Muğla, Antalya ve Yunanistan'ın bazı adalarında yaşayan ve endemik olan Likya semenderlerinin tümü için Türkiye ve Yunanistan'da gerçekleşen yangınlar bu türler için yok olma riskinin artmasına neden oldu. Akdeniz Koruma Derneği'nden biyolog Dilara Arslan, 2018 yılından bu yana Marmaris ve çevresinde Marmaris temenderinin yaşam alanlarının, türün popülasyon durumunu ve türe yönelik tehditlerin belirlenmesi için çalıştıklarını hatırlatırken, Orman yangınları, orman alanlarına çöp bırakma ve yapılaşma Marmaris semenderinin neslinin devamına yönelik tehditler arasında. Bu tehditlere karşı Marmaris semenderinin yerinde korunması için Marmaris Milli Park Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda kurum ve gönüllümüzle birlikte çalıştık. Tüm bu çabalara Marmaris semenderi için tehdit olduğunu tespit ettiğimiz orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmakta eklendi. Semenderlerin bu yangının etkilerini en az zararla atlatması için orman doğal döngüsü dahilinde kendini yenilemesi gerekiyor. Orman yangınlarının gerçekleştiği alanlardaki toprağın besin içeren tabakası semenderler için bu kışı geçirebilecekleri nemli örtüyü sağlarken bir yandan da orman ve maki habitatlarını temsil eden bitki türlerinin tohumlarının çimlenmesini sağlayacak. Bu alanlarda oluşma ihtimali bulunan orman açıklıklarının Ağaç türlerini barındırmasa bile ormanın diğer canlılarına ev sahipliği yapacağı da unutulmamalı. Yangın sonrasında yapılması gereken çok fazla çalışma var. Bununla birlikte ekosistemin bütüncül olarak izlenmesi ve bilimsel veriler ışığında gerekli müdahalelerin yapılması önemli. Bu nedenle Marmaris ve yakın çevresinde yanan ormanların rehabilitasyon planlarına. Katkı sunmak amaçıyla Marmaris Semenleri'nin yangınlardan nasıl etkilendiğini tespit etme çalışmalarına başladık, dedi Dilara. Yeşil gazetenin haberine göre su kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki aşırı artışlar göllerin dibinde biriken mavi yeşil alpleri yüzeye çıkarıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü tatlı su açısından da en büyüğü olan Beyşehir Gölü'nde suyun rengi yeşile büründü. Göldeki alp patlamasını görüntüleyen bölgedeki vatandaşlar göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve su azaldıkça renginin de yemyeşili olduğunu söylediler. Gölde ağır bir koku var ve bu da insanları endişelendiriyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçeceğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği